1563 numaralı konu, übe Bin Kab'ın Hazreti Peygamber'e, bütün dualarımı sana ayırıyorum, demesi, übe Bin Kab şöyle anlatıyor, Hazreti Peygamber gecenin üçte ikisi geçtiğinde kalkar, ey insanlar, Allah'ı zikrediniz, Allah'ı zikrediniz, Sura birinci kez üfürüldü, Rasayf, bunun arkasından da ikincisi, Radife, gelecektir, ölüm tüm acılarıyla gelip çatmıştır, derlerdi. Bir gün, ey Allah'ın Resulü, ben sana çok salatü selam getiriyorum, dualarımın ne kadarını size ayırayım, dedim. Dilediğin kadarını, buyurdular. Dörtte birine ne dersiniz, dedim. Dilediğin kadarını ayırabilirsin, ancak ne kadar çok ayırırsan senin için o kadar hayırlı olur, dediler. Bu kez, yarısına ne dersiniz, diye sordum. O yine, dilediğin kadarını ayırabilirsin, ancak ne kadar çok ayırırsan senin için o kadar hayırlı olur, buyurdular. Üçte ikisine ne buyurursunuz, dediğimde yine aynı cevabı verdiler, bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, bütün dualarımı, salavat, sana ayırıyorum, dedim, o zaman şöyle buyurdular, bu durumda bütün ihtiyaçlarından ve üzüntülerinden kurtulursun, ayrıca günahların da bağışlanır.